Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar biz onlardan sonra gelen bir nesiliz şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir.